Anne karnında Sibyan, dedik, Sibyan dedi bir e, olay. Evet. Şimdi şunu söyleyelim öncelikle. Sibyan, e, kelime manası Sabi kelimesidir. Sabi bizim Türkçemizde kullanırız. Sabinin çoğulu Sibyan. Sabi çocuk demek. Sibyan Hı. çocuklar. E, peki bunun istilah manası nedir? Ne için kullanılıyor? Şu, e, anne karnındaki cenillere, çocuklara... Musallat olan bir cin vardır. Bunun adına da Ümmü Sıbyan denir. terminolojide böyle kullanılır. Ümmü Sıbyan böyle bir cin var mıdır yok mudur? Şimdi bir şeyin varlığı ve yokluğu ya tecrübeyle ve bilimsel deneylerle elde edilir yahut da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin hadislerinde beyan etmesiyle bulunur. Ümmü Sıbyan'a dair Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bize gelen sahih bir hadis yoktur. Bu bir gerçek, sahibi hadis yoktur. Dolayısıyla da işte Ümmü Sibiyan denilen cin anneye musallat olur, onun karnındaki çocuğa musallat olur ve onu öldürüp düşürür kelimesini dini olarak izah etmek ve dinen böyledir demek mümkün değil. Evet. Ama bazı kitaplarımızda, eski kitaplarımızda Ümmü yandan bahseder, ona karşı da dualar verirler. Fakat bu mi? tamamıyla o bölgesel, demin dediğimiz şekilde bölgesel olarak gelen öftendir. Alimler anladığımız kadarıyla bizim sıkıştırmışlar. Onlar da şeytan ve cinlerin insana zarar vermemesi için gelen duaları o insanlara okuyup öğretmişlerdir. Bunları oku Allah seni cinlerin ve şeytanların vereceği zarardan korur diye tavsiye etmişler. Daha sonraki asırlarda da Ha ümmüsi birinden bir, bir cin varmış. Bu dua okunursa ona iyi gelirmiş gibi algılanmıştır evet. ama bu konuda bir hadisi şerif yoktur.